Zuhruf Suresi Mekki olup, ayet sayısı 89'dur. Zuhruf, altın, mücevher demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Vel <Sessizlik> kitab-i Açık olan ve gerçekleri açıklayan bu kitaba yemin olsun. <Sessizlik>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 O yaratıcıdır ki yeryüzünü sizin için beşik gibi yapmış ve yol bulmanız için yerden yollar ve geçitler var etmiştir. <Sessizlik>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 Hakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz. <Sessizlik> Öyleyken müşrikler tuttular kullarından bir kısmını onun cüzü parçası saydılar. Gerçekten insan çok lan <gülüyor> Yoksa o yaratıklarından aklını sıra kızları kendisi evladı edindi de o değerli oğulları size mi ikram etti <gülüyor>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 İddialarınca, süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnat ediyorlar oysa insanın en değerli saydığı şeyi mabuduna vermesi gerekir <gülüyor>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 bilgileri var ne kitapları sadece şöyle derler biz babalarımızı bir dine bağlanmış gördük biz de onların izlerinden gidiyoruz <Sessizlik>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 bizde biz de onlardan müminlerin intikamını aldık işte bak peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl oldu gör <Sessizlik> Bir vakit İbrahim babasına ve halkına şöyle dedi. Bilin ki ben sizin taptıklarınızla her türlü ilişkiyi kestim. <Sessizlik> ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. O bu sözü Hakk'a dönsünler diye gelecek nesillere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ben, ben, da, o, ben. Ben bunları da babalarını da kendilerine hakikat ve onu açıklayan peygamber gelinceye kadar yaşattım.. <Sessizlik> Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir. Biz bunu kabul etmeyiz. Dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirirseydi ya... <gülüyor> ورفعنا بغضهم فوق بغض زراجاتيا تخيب بغضهم بغضا شقيا خير Senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Halbuki bu dünya hayatında, onların maişetlerini aralarında taksim eden, bir kısmının diğer kısmını çalıştırması için, kimini kimine üstün kılan biziz. Senin Rabbinin rahmeti ise, onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. وواعدة لمن bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahzuru olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri evlerinin kapılarını üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık onları altına mücevhere boğardık <gülüyor> Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metağından ibarettir ahiretse Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınaanlara mahsustur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 sevdiğim de ve bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar Ay.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 Allah buyurur. Bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz. <gülüyor> Sen, sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin? <Gülüyor> Ey Resulüm biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da yine onlardan müminlerin intikamını alırız. <gülüyor> Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz. Fes temzik billezi halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen doğru yoldasın. Ve <Sessizlik> Bu Kur'an hem sana hem milletine, Güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz. <Sessizlik> gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz? <Sessizlik> tekim onlardan Musa'yı delillerimiz ve mucizelerimizle Firavuna ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara ben Rabbin Alemin'in size elçisiyim dedi. <Sessizlik> Dillerimizle onlara gidince, onlar alay edip gülmeye koyuldular. <Gülüyor> Birbirinden büyük mucizeler gösterdik. Belki dönüş yaparlar diye azaplarla sarstık. <gülüyor> Azabı tadınca Musa'ya, Haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbin'e dua et, bizi bağışlasın, zira artık yola geleceğiz. dediler. <gülüyor> Fakat biz, onlardan azabı giderince, hemen sözlerinden caydılar. <Sessizlik> firavun halkına duyuru yapıp dedi ki: Ey benim halkım, Mısırın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? He. <Sessizlik> <Sessizlik> yoksa ben şu aşağılık meramını bilen neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim?. <Sessizlik> قي على dediği gibi ise üstüne gökten Altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi? <gülüyor> küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar, yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. Ben Bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık. Onları sonraki nesillere geçmiş bir ibret ve misal yaptık. Vaktaki <Gülüyor> Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek, Haykıra haykıra gülmeye koyuldu. <gülüyor> Bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. <gülüyor> O bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdur. <gülüyor> şahit yapmak isteseydik sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır <gülüyor> Gerçekten o, kıyamet için bir beyandır. Artık siz, o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de, bana tabi olun. Doğru yol budur. <gülüyor> Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. <Gülüyor> Açık açık delillerle onlara gelince ben size hikmet getirdim bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim o halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin <Gülüyor> Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur." dedi. <gülüyor> Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline. <gülüyor> İnsanlar hiç farkında değillerken o kıyametin ansızın başlarına geri vermesini mi bekliyorlar? <gülüyor> Muttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır. Ya entum Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır. <gülüyor> ne mutlu onlara ki, ayetlerimize inanmış, ve Allah'a itaat etmişlerdir Haydi siz de eşlerinizde neşe dolu olarak buyurun cennete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 İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet. Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır. <Sessizlik> Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar. La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 aleyh ne olur tükendik artık rabbin canımızı alsın bitirsin işimizi o da ölüp kurtulmak yok ebedi kalacaksınız burada der <gülüyor> Allah da şöyle buyurur, biz size gerçeği getirmiştik, fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz. <Gülüyor>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 De ki, faraza Rahman'ın çocuğu olsaydı ona ilk ibadet eden ben olurdum. ve <Sessizlik> Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir. <gülüyor> kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak batıllarına dalsınlar varsın oyalansınlar Vallahi <gülüyor> fil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 Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. <Gülüyor>